Milattan Önce Milattan Sonra Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın Merhaba. Milattan önce, Milattan sonra da açık radyodayız. 94.9'da. Bugün konum Profesör Cengiz Çakmak. Kendisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden ve konumuz aslında son gündeme, hatta gündem demeyeyim aslında uzun yıllardan beri. Hatta hayatımızın, hatta yüzyıllardan beri parçamız olan, e, onunla hep yan yana iç içe yaşadığımız bir kavram. E, onun gerçekliklerini ayakları ne kadar yaşıyoruz da bilemiyorum ama evet konumuz demokrasi. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Evet önce tabii demokrasi ile ilgili ne sorulabilir? E, en kolayı şu anda bana gelen e, demokrasi köken olarak yani nereden çıktı bu demokrasi köken tabi biliyoruz Yunan kültüründen e, Yunan uygarlığından adı konulmuş bir şey isim olarak ama e, önce istiyorsanız e, oradan başlarsak iyi olur bence yani bir bağlam ortaya çıkartmış oluruz kısmen de olsa evet tabi demokrasi kelimesi eski Yunanca bir kelime yani halkın yönetimi ve tabi bu bir sürü yanılsamaya yol açabilecek bir şey halkın yönetimi. Halkın yönetimi nasıl olur herhalde gelecek dönem şey saatlerde bunu oturup konuşacağız. Evet e, Yunanca bir kelime. Eski Yunan'da doğduğunu söylüyoruz kelimenin ama ben bildiğim kadarıyla e, Yunan'dan önce de özellikle Hint'te, Çin'de de demokrasiye ilişkin adı konulmamış tabi demokrasi olarak ama e, bir takım... E, ne diyelim siyasi yönetim biçimleri, yaşama tarzları da var. İnsanlar oturup birlikte karar verebiliyorlar. Neyin kararını veriyorlar? İşte ortak çıkarlarımız nasıl olmalıdır şeklinde bir tür görüşme yapılabiliyor. Yani Yunan öncesinde de bir takım demokratik diyebileceğimiz ögeler var. Ama tabii ki gerçek anlamıyla ki zaten bu gerçek anlamıyla demokrasi nedir bugün bizi bayağı uğraştıracak. Evet. Gerçek anlamıyla eski Yunanda çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fazla da gerilere inmeye bir gerek inmeye gerek yok diye düşünüyorum evet şimdi gerçek demokrasi gerçekten var mı? Hani bugün içinde var mı? Gerçi bu çok en son belki sorulacak soru ama daha çok aslında ben sondan yola çıkarak bu konuyu işleyelim istedim. Çünkü herkes bir demokrasi herkes bir demokrat günümüzde ve biz bunun şu anda siz baktığınız zaman bize hem Türkiye'ye hem de dünyaya baktığınız zaman gerçekten biz demokrasinin ne demek olduğunu biliyor muyuz? Bunu köken itibariyle değerlendirirseniz çok sevinirim. E, zaten e, köken itibariyle değerlendirmezsek e, belli bir noktaya da gelemeyiz yani çok çünkü ucu bucağı açık bir konu bu e, herkesin tep siyasi ideolojik yaklaşımı da ister istemez konuyu ele alış tarzına ister istemez giriyor. Ama şimdi bu eski Yunan'da demokrasiyi iyi anlayabilirsek zannediyorum günümüzde biraz anlamaya çalışabiliriz. E, eski Yunan'daki demokrasinin, çok abartılarak kullanılan bir ne diyelim, siyasi yönetim biçimi diyelim. Bir kere Eski Yunan'da halkın egemenliği ve doğrudan temsil olayının olduğunu görüyoruz. Ancak Eski Yunan'da demokrasinin bir sürü, bir sürü ayağı eksiktir. En azından kadınların seçme ve seçilme özgürlüğü yoktur. Demokratik kararların hiçbirine katılamaz. Uzun yıllar belki 3-4 kuşak Belli bir Yunan şehir devletinde yani poliste yaşamış yabancıların ki oraya ekonomik anlamda katkıları olmuş, kültürel anlamda katkıları olmuş insanların en azından Anaxagoras'ın mesela bir filozof olarak Atina'da seçme ve seçilme hakkı e, yoktu. Bu anlamda Yunan demokrasisi sınırlı bir demokrasidir. Vatandaşı olmadığı için mi? Evet vatandaşı çünkü Yunan'da askerliği ilk yaşına gelmiş diyelim ki 20-25 yaş arasındaki bir zamana tekabül edebilir bu. Biraz daha aşağıya da inebilir bu yaş grubu. Özgür vatandaşların yaptığı bir iş demokrasi. Yani özgür vatandaşların gerçekleştirdiği bir olay. Şöyle ki bütün özgür vatandaşlar meclisin genel bir meclisleri var. Eklasiya kilise kelimesi de bu sözcükten türetilmiş. Bir daha tekrar diyebilir misiniz? Eklasiya kelimesi ki kilise bizim Türkçe'ye kilise buradan girmiş. E, Kilise yönetimlerine de baktığımız zaman tırnak içinde de olsa bir demokratik seçim yapıldığını görebiliyoruz. Herhalde eski Yunan'dan alınmış bir özellik olsa gerek o. Bütün özgür vatandaşlar meclisin doğal üyesi. Diyelim ki şehir devletinin nüfusu 80 bin Atina'ya örnek veriyorum özellikle. Özgür vatandaşların sayısı da 18 bin, 20 bin civarında olabiliyor. Yani 20 bin kişinin verdiği kararlarla e, şehirin politikası belirleniyor. E, nasıl belirleniyor? Büyük bir meclis var. E, e, tabii ki doğal olarak yani 20 bin kişinin 5 bin kişinin bir araya gelmesi sıkıntı yaratır. Evet. E, birinci nokta bu. Bu meclis kendi içinden işte 500 kişilik, 400 kişilik başka bir e, bir tür hükümet benzeri bir meclisi seçiyor. Hı hı. E, bu ayrıntılara girmek önemli değil o kadar önemli olan şimdi Yunan demokrasisinin e, e, sıkıntılı yönlerinden bir tanesi çoğunluk karar aldığı zaman e, el kaldırma üsülüyle yapılıyor her türlü kararı alıp uygulayabiliyorlar yani e, modern anlamdaki demokrasilerde ne kadar var onu tartışırız ama en azından fikir olarak bir şey var o da azınlıkların haklarının korunması e, Yunan tarzı demokrasi Halkın her türlü fikri gerçekleştirebileceği, her türlü kararı alabileceği bir mekanizma. Yani öyle bir şey ki çoğunluğun azınlığa tahakkümü. Hele bir de e, bu Yunan halkını ya da, daha doğrusu şehir devletlerinin özgür vatandaşlarını yönlendirebilen bir takım baskın, karizmatik kişilikler ortaya çıktığı zaman her türlü karar meclisten ya da hükümetten, hükümet benzeri yapadan kolaylıkla çıkabiliyordu. E şimdi e, şöyle diyelim. Aristoteles de Platon e neden demokrasiye karşılar diye sorduğumuzda hı hı. He, şu var. Onların demokrasiye karşı olması akan durdurmaz. Bizim de karşı olmamızı gerektirmez. Ki e, bu konuda da e, zannediyorum bir tartışma açmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Şöyle ki yani ünlü filozoflar niye demokrasiye karşılar diye bir soru da gelirse ben bunu cevaplamaya hazırım tabi. Evet. Bilgimin çerçevesi içinde. Yani niye karşılar? Çünkü halk el kaldırma yöntemiyle her türlü kararı alıyor. Örneğin Atina e, demokrasisinin ve Atina'daki e, özellikle Perikles'in zamanında ve daha sonraki yöneticilerin zamanında her türlü savaş gideri, her türlü ekonomik masraf zenginlere yüklenmiştir. Hı hı. Ee, öyle bir şeydir ki bu mekanizmadır ki bir kişiyi mahvedebilir. Ee, örneğin e, şunu söylemeliyim ben demokrasi karşıtı ya da yandaşı değilim El daha de, şimdilik evet. değilim. Çünkü <gülüyor> zaman içinde ortaya çıksın istiyorum onu. Örneğin e, Sokrates'i e, bir e, meclisin seçtiği meclisten kuruayla seçilen e, bir halk mahkemesi e, ölüme göndermiştir. evet. Yani evet. e, ehil olan kişiler değillerdir. Sadece evet. o anki duygulara göre konuşularak karar verilir ve çoğunluk ne derse o olur. Yunan demokrasisinin en sakat yönlerinden bir tanesi bu. Ama bunun yanı sıra önemli bir noktası var Yunan demokrasisi. Yunan demokrasisinde e, bu da şey e, Yunancaki kelimeleri kullanacağım. Daha sonra Türkçelerini de vereceğim. E, i̇sonomia yani eşit yasa. Mesela Yunan demokrasisinin hı hı. bugün için de önemli olan, hatta bugün biz bunu tam anlamıyla uyguluyor muyuz, uygulamıyor muyuz bir tartışma konusudur ama isonomia yani herkesin yasalar önünde eşit olması fikri önemli bir fikirdir. E, kesinlikle. Yani herkes e, seçer ve seçilebilir. Seçer ve seçilebilir. seçilebilir. Bu önemli bir nokta. Hı hı. Yani e, belli ayrıcalıklar ki o zaman Yunan demokrasisi aristokrasiyle mücadele içinde, çatışma içinde... Doğmuştur yani Modern yorumcular şöyle der Yani demokrasi kültürü çatışmaya gelmez Günümüz Türkiye'sinde de işte çatışmayalım uyum e, Çatışma olmadan uyum olmaz Yunan demokrasisi Çatışma üzerine kurulu bir demokrasidir e, İsonomya ilkesi Önemli bir ilkedir çünkü Belirli tür ayrıcalıkları kaldırmıştır Yani doğuştan bir takım Yetkileriniz haklarınız yoktur Her özgür vatandaş e, Her ne kadar özgürlük Orada dar anlamda ele alınsa da kadınlar özgür sayılmasa bile. köle sınıfı olsa köle bile. Köle sınıfı örneğin hiçbir şekilde bu işin içine girmez. Olmasa bile yine de özgür vatandaşların fikir önemli. E, seçme ve seçilme eşitliği var. Hı hı. E, i̇kincisi e, Yunan tarzı e, demokraside ise e, Gorya yani eşit söz hakkı. Herkesin fikrini. Mecliste söyleyebilme hakkı. E Bu bugün bizim dünyamızda bile daha söz konusu değil. Bakın değil, evet. Bir yanıyla çok ilkel, bir yanıyla olağanüstü, olağanüstü, ideal bir tarzı var. Yunan tarzı demokrasinin. E, evet. Nedir o? E mesela isegoria yani eşit söz hakkı. Herkesin fikrini söyleyebilmesi, ortaya koyabilmesi. E, bugün dahi Türkiye'de... E, biz, Bildiğim kadarıyla belli konulara parmak bastığınız zaman başınızın belaya gireceği açıktır. En azından belli harfleri bile kullanamıyoruz yani. Evet. Yani bu çok net evet. değil mi? Yani evet. bakın 2500 sene evet. önce eşit söz hakkı varken hı hı. bugün dahi belli harfleri insanlar kullanamıyor. En azından harflerden girdim ki fikirlere hı hı. gelmek hı hı. istemiyorum. Hı hı. Bir de bunun yanı sıra isotimia denen yani kelime Türkçesi şu. Herkesin belirli bir yere Makama gelebilme hakkı. Evet. Şimdi e, burada tabii liyakat kelimesini zaman içinde bu e, hakkın altına koyacağız ama şöyle düşünelim. E, diyelim ki e, herkes Türkiye'de profesör olmak hakkına sahiptir. Öyle mi? Evet. Öyle yani şu an Türkiye'de profesör olmak belli bir sınıfın belli bir kesimin tek elinde değildir. Evet. Evet. Ee, ancak Ama herkes profesörde olamıyor. Hı hı. Neden olamıyor? İşte bir takım koşullarını yerine getireceksin. Üniversiteyi bitireceksin. Şu şu e, şeklinde. İşte Yunan'da bu da var. Ancak bu çok e, söyleyin suistimal edilmiş bir haktır. Çünkü Yunan e, demokrasisinin yine zayıf yönlerine gelecek olursak herkesin her şeyi yapabileceğine dair bir fikir vardır. Bu arada Platon'u tabii hatırlatmak isterim. Platon'da Erdem yani yatkınlık, ustalık herkesin her şeyi yapamayacağı üzerine kuruludur. Hı hı. Yani bunun için bir ustalaşmak, bir paydaya yani bir eğitim, yatkınlık gerekir. Yunan tarzı demokrasinin ana hatları bunlardır. Bir de tabii güçlü aileler veya zengin aileler veya soylu ailelerin tabii aynı günümüzde olduğu gibi daha çok belki avantajları var. bu Belki de geleneksel olarak bu hep devam ediyor. Yani hani bir yerde evet üç şey çok önemli şeyi söylediğin seçme seçilme özgürlüğü, eşit söz hakkı ve herkesin belirli bir yere gelme hakkı ki bugün evrensel insan haklarının e, şeylerini maddelerini oluşturan... Şeylerden birisi. Ama ben e, tarihsel <gülüyor> anlamda şunu söylemek evet. isterim. Eski Yunan polis devletine evet. özgü olan Polis devleti derken tabii benim gençliğimdeki polis devleti anlaşılmasın. Bir de polis... Politika yapılan yer. Evet yani... polisin anlamını söyleyebilirsiniz. Ola... Çok sevinirim. O da çok. Polisin tabii tam anlamı yani polis tam anlamıyla komusal alan. Yani meydana çıkmak. Peki ee, polis. Yunan dünyasında Hı -hı. E, birinci ayak etostur. Yani ins, kişi olabilmek. E, zannediyorum bugünkü demokrasideki sıkıntılarımızdan bir tanesi kişi olmaması. Yani kişi olmak okumakla okumamakla alakalı değil. Buraya gelirken bir yazı okudum. Yani gerçekten de utandım yani onu yazan kişi adına. E kişi olmak kararlarını insanın kendisinin verebilmesi. Hı hı. Yani üniversite mezunu olunca daha özgür olmuyorsunuz. Evet. İlkokul mezunu olunca da daha köle olmuyorsunuz. E şimdi birinci ayak kişi olmak. İkincisi kişiler ancak Kişilerle karşılaştığı zaman birbirlerine yüzleştikleri zaman birbirlerini geliştirebilirler. Hı hı. Yunan tarzında, Yunan dünyasında kişinin en önemli yönlerinden bir tanesi e, agora'ya yani meydana çıkabilmesidir evet. ve e, bir hak değildir Yunan dünyasında iktid e, şey pardon yönetime katılmak bir zorunluluktur. Zorunluluk. Vatandaş olmanın temel yönlerinden bir tanesi. Siyasal e, yönetime e, Siyasal işlere katılmaktır e, Polisin anlamı şu e, Yunan tarzı e, Şehir devleti Nedir Yunan tarzı şehir devleti yani Nüfusu en fazla işte Tabi bazen çok fazla olmuş ama ortalama nüfus 50 bin diyelim hı hı. 50 bin kişinin yaşadığı bir şehir devleti Bunun agorası Belli merkezi yerleri var Birkaç tane köy ya da kasaba Buraya bağlıdır Meclisi var, kamusal alan. Meclisi var, kamusal alan çok önemli. E, büyük bir kısmı köle, yabancılar var, o, ticaret yapan yabancılar. 3-4 evet. kuşakta kalabilirler aynı şehirde. E, kadınlar var, bir de özgür vatandaşlar var. Bunlardan oluşuyor ve şey e, kendi kararlarını vatandaşlar aracılığıyla, tabii demokratik yapıda bunu söylemek gerekir, kendi kararlarını e, işte dediğim gibi halk meclisinde ve halk meclisinin seçtiği daha dar anlamda bugün hükümet diyebileceğimiz tarzdaki bir şeyle mecliste kararlarını alabiliyor. Yani bugünkü polis kelimesi oradan gelme ama polis. Bizim kelime... bildiğimiz polis değil herhalde. Bizim Deliyor bildiğimiz mu polis da? kelimesi de oradan gelme ama kök kök olarak politeya'dan gelmek politeya'da insanların komusal alanda birbirleriyle fikri tartışmaya girebilmesi yani Yunan dünyasında en önemli şeylerden bir tanesi bizde bu eksik Kalan yönlerden biri yeni yeni galiba ortaya çıkıyor. Meydana çıkmak, meydana açılmak. Meydanda çünkü insan orada kişili, kişiliğini kazanabiliyor. Orada insanlaşabiliyor. Kendini, ifade, kendini ifade edebiliyor. E Şimdi Türkiye'de biz pek meydanlara çıkmaya alışık bir evet. gelenekten gelmiyoruz. Kesinlikle. Çünkü meydanda insanlar aşırılıklarını da törpüleyebilirler. Karşılıklı konuşmadan dolayı. Hı hı. Burada örnek olarak ben Sokrates'i vermek isterim. Sokrates meydanda olan bir insandır. Sokrates evet ahlak sahibi bir insandır etos anlamında, kişilik anlamında ama her şeyden önce yurttaşlık görevini yapar ve vatandaşlarını uyaran bir adamdır. Evet, ee, evet. Biz Sokrates'e devam etmenin önce bir müzik arası verelim dilerseniz. E, parçamız e, Anuar Brehem'den albüm Asra Ken Cafe. avec evet. Milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz açık radyoda profesör Cengiz Çakmaklı birlikte kendisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden. E, konumuz demokrasiydi. E, Cengiz Bey e, en son Sokrates'te kaldık. E, ondan önce e, tabii bir de alakalı ama hani agora meydan kültüründen meydana çıkma, kişiliği ifade etmede agora'nın bir kent devletinde ne kadar önemli olduğunu söylediniz. E, şöyle Atina demokrasisinin yani demokrasinin doğduğu iddia edilen e, belki de kelime olarak e, bir yerde çoğunluğun egemenliğinin söz konusu olduğunu belirttiniz. E, ve şeyin e, Atina demokrasisinin yani Yunan demokrasisinin zaaf noktasının azınlığın e, olmamasına. Azınlığın bir... haklarının olmaması. Yani Aha, evet. çoğunluk ne derse o olur fikrinin Hı -hı. olması. Yani çoğunluk ne isterse o uygulanır ve o doğrudur şeklinde bir anlayış var ki. Bu aslında demokratik bir anlayış da değildir aslında. Evet, e, demokratik bir anlayış değil. Evet, e, Platon da Platon'da şeyleri vardı, e, görüşleri e, onunla ilgili olarak da şunları söylemiştiniz. Yani bu bir yerde hani zaaf diyorsunuz ama bugün bizim Türkiye'de de aynı görüş yok mu sizce? E, çoğunluğun yani milletin düşüncesi, milletin şeyi e, egemenliği şeklinde. E, hakim olan e, bir görüşe baktığımız zaman bu da biraz sanki Yunan demokrasisine ya Atina demokrasisine benzemiyor mu? E benziyor ama şimdi zaten e, siz daha önce sizde konuşurken yayın dışında gerçek demokrasiden bahsetmiştiniz. İşte ben de gerçek demokrasi, ideal demokrasi, aktüel demokrasi ayrımlarını yapmaya çalışacağım. Doğru günümüze çok benziyor ama sadece Türkiye için değil 20. yüzyılın macerasında da günümüze çok şey çok benzerlikler taşıyor bu Yunan tarzı demokrasiyle hani zaafı olan kısmıyla bugün 20. yüzyıldaki demokrasilerin şöyle ki çoğunluk istedi diye bir azınlık grubunu yok edebilirsiniz. Çoğunluk istedi diye bir fikir grubunu yok edebilirsiniz. Çoğunluk istedi diye belli bir dinsel inanışa sahip insanları yok edebilirsiniz. Şimdi. Hı hı. Ee, Yunan tarzı demokrasinin zaafı dediğim şey bu ama bugün de böyle bir problem var. Yani Bugün aslına bakarsanız iki tane problem var birbirine bağlı olarak. Hı hı. Bir, iktidarların e, halk adına halka rağmen e, her türlü yetkiyle donatılmış olması tehlikelidir. E, bu anlamda benim anlayışım şudur, iktidarın sınırlandırılması gerekir. Hı hı. Yani iktidar sınırlı olacak. İkincisi halkın çoğunluğunu da çoğunluk baskısını da sınırlandırmak gerekir. Yani bir yandan iktidarı sınırlandırıyorsunuz neye karşı bireye karşı neye karşı kişiye karşı neye karşı azınlığa karşı. Azınlığa karşı. Hı -hı. Ama aynı zamanda öbür taraftan da çoğunluğun tamam çoğunluğu iktidara karşı korudunuz ama bu sefer çoğunluğun da sınırlarını belirlemek gerekir. Hı -hı. Bakın sü sürekli kullanacağım kelime gerekir kelimesi olacak. Gerekir. Hı hı. Ahlak da bir gerekir alanıdır. Demokrasi de gerekir alanıdır. Kısmen ben ipuçlarını verdim. Olması gerekenden bahsediyoruz. Olandan değil. Evet. Hemen burada küçük bir saptama yapayım. Bizim şu an üzerinde konuştuğumuz demokrasi olandır. Benim ama ortaya koymaya çalıştığım fikir de ortaya koymaya çalıştığım olması gereken demokrasi. Yani bir temennidir, bir arzudur. Yani bu benim sadece şahsi fikrim değil, başka bir sürü düşünürden aldığım bir fikir bu. Şimdi tekrar şeye geldiğimiz zaman e, iktidarı sınırlandırmak diyelim, halkın çoğunluğunu sınırlandırmak diyelim. E şimdi diyelim ki X ülkesinde X inanışına sahip insanlar var ve bunlar da %95 ama Z inanışına insan, sahip insanlar da %5'lik bir e, sayıya sahipler. E şimdi çoğunluk istedi diye biz bu adamları o inançtan döndürecek ya da bunları bertaraf mı edeceğiz? Hayır. O zaman nereye oturacak şey, olay nereye evet. oturacak? E işte orada ister istemez yine olması gerekenle ilgili bir şey ortaya çıkıyor. Birinci nokta şu, siz daha önce söylediniz onu. İnsan hakları. Hı hı. Evet. Yani insan hakları temelinde bir demokrasi. Hı hı. Yani konuşma konumuz herhalde buraya doğru gidecek. Evet. Ee, peki şeyde antik Yunan'da bunu bu nasıl çözümleyebilmişler? Daha doğrusu bir çözümleme çabası yani çoğunluğun azına olan hak egemenliğine ilişkin haklara ilişkin yani. E, müzik e, arasından önce de siz çok önemli üç unsur söylediğiniz e, seçme ve seçilme özgürlüğü Yunan demokrasisinin oturttuğu eşit söz hakkı herkesin belirli bir yere gelme hakkı ki bugün e, bile bunlar tartışmalı 20, 21. yüzyıl dünyasında. Evet e, bunlarla ilgili e, Yunanistan e, antik Yunan'da e, demokrasinin doğduğu tırnak içinde denilen yerdi. E, bunu nasıl çözülebilirler? Ancak bu arada da e, programımızın son dakikasındayız. E, çok çabuk geçti gerçekten ama biz yine devam edeceğiz. E, o zaman bir son söz alayım sizden. Ya şimdi Bir kere birinci e, olarak demokrasinin halk egemenliğidir şeklindeki tanımından ya da yaklaşımından kurtulmamız gerekir. Yunan tarzı demokrasinin bu zaafını e, genelde filozoflar, e, iki kısımda ele alabiliriz Yunan filozoflarını. Bir demokrasi karşıtı, bir demokrasi yandaşı filozoflar. Demokrasi karşıtı filozoflar demokrasinin dışında daha bilgece yönetimlerle, bilge kralların yönetimiyle, daha e, yasalara bağlı yönetimlerle sorunu çözmeye çalışmışlar ama bugünkü mantık açısından bakılırsa antidemokratik bir yönetim tarzı olduğu söylenir onun. E, diğerleri de e, insanın, bazı temel haklarına saygı duyulması gerektiğini ortaya atarak sorunu çözmeye çalışmışlar evet. ama şu var ki demokrasiyle ilgili tartışmalar demokrasiyle ilgili çözümlemeler süreklidir. Sürekli yani, olduğu. Troçki'nin e, deyimiyle evet. söylemeliyim. Evet. Sürekli demokrasi tartışmaları içinde olmamız. Evet. Evet. Programımız sonlandı. Biz bu şeyi e, yine tartışmaları bizde devam edeceğiz. Şimdi hoşça kalın. E, ve çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Haftaya buluşmak üzere. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.